Necim Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Battığı dem yıldıza and ki Sahibiniz doğru yoldan sapmadı Batıla da inanmadı Kendi rey-i hevasından söylemez o O kendisine Allah'tan ilka edile gelen Bir vahiden başkası değildir Onu müthiş kuvvetlere malik olan öğretti Ki o akıl ve reyinde kamil bir melektir hemen kendi suretine girip doğruldu o en yüksek bir ufukta idi sonra Cebrail ona yaklaştı derken sarktı bu suretle o peygamberlere iki yay kadar yahut daha yakın oldu da Allah'ın kuluna vahyettiği neyse onu vahyetti onun gördüğünü kalbi yalana çıkarmadı Şimdi siz onun bu görüşüne karşı da kendisiyle mücadele mi edeceksiniz? Amdolsun ki onu diğer bir defada Sidretül Münteha'nın yanında gördü o ki Cennetül Mevvâ onun yanındadır. O gördüğü zaman Sidre'yi bürüyordu onu bürümekte olan. Peygamberin gözü gördüğünden şaşmadı onu aşmadı da.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 İşte ahirette, dünyada Allah'ındır. Göklerde nice melek vardır ki onların şafaatları bile hiçbir şeye yaramaz. Meğer ki o şefaat Allah'ın dileyeceği ve razı olacağı kimseler için ve ancak onun için izin vermesinden sonra ola. Hakikat ahirete iman etmez olanlar meleklere alabildiğine dişi adı takarlar.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 Şüphesiz ki en son gidiş ancak Rabbinedir. Hakikat şu, güldüren de ağlatan da O'dur. Hakikat şu, dünyada öldüren de ahirette dirilten de O'dur. Hakikaten meniden rahme döküldüğü zaman erkek ve dişi iki çifti O yarattı. Şüphesiz ki ölümden sonra tekrar diriltmek O'na aittir. Hakikat şu, insanları başkalarına muhtaç olmaktan O kurtardı ve O sermaye sahibi kıldı. Hakikat şu, şiara yıldızının Rabbi de O. Hakikat şu, evvelki adi O helak etti. Semud'u da. Öyle ki onlardan hiçbirini bırakmadı. Daha evvel Nuh kavmini de O helak etti. Çünkü bunlar çok zalim, ve çok azgın insanların ta kendileri idi. Lut kavminin altı üstüne gelen kasabalarını da o kaldırıp yere çarptı da onlara giydirdiğini giydirdi. Şimdi ey insan Rabbinin nimetlerinden hangisi hakkında şüphe edersin? İşte bu zat da Allah'ın azabından korkutan evvelki peygamberlerden sonuncusu olmak üzere aynı şeyle korkutucu bir peygamberdir yaklaşan yaklaştı onu Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur şimdi siz bu sözemi yaşıyorsunuz ve istihza ederek gülüyorsunuz Günahlarınıza ağlamıyorsunuz siz gafil ve oyuna meclup adamlarsınız haydi putlara değil sizi yaratan Allah'a secde edin ona kulluk edin